Cuma adlı adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra Katkılarından dolayı Kroz Kalemlerine teşekkür ediniz. Merhaba Lili, hoş geldin. Teşekkürler. Bugün Edebiyat Metin Okuma. Ee, Paul Dömon'un Okuma Alegorileri adlı kitabı yayınlandı. E, Paradigma yayınlarından bir süre önce yayınlandı. Çok önemli bir e, akademisyendi, düşünürdü daha doğrusu. E, daha önce de e, körlük ve İçgörü adlı kitabı yayınlanmıştı. Ve biz o, o kitap dolayısıyla kendisini... Bir konu edinmiştik... ...bu programdan evet, program birisi. Öldüme. Şimdi tekrar anıyoruz onu. Oldukça tartışmalı bir düşünürdü aslında... ...kendisi. Onu da giriş olarak... ...söyleyelim. Neden önemli... Çünkü yapı sökümcülüğü, Derrida'nın başlattığı o yapı sökümcülüğü Amerika'da tanıtan kişi aslında. Yale yapı sökümcülüğü denilen okulun kurucusu bir anlamda. Uzun yıllar Cornell ve John Hopkins Üniversitesi'nde de dersler vermiş ama asıl ölünceye kadar ders verdiği yer Yel Üniversitesi. Ve orada Jeffrey Hartman gibi, G. Hillis Miller gibi yapı sökümcülüğünün önemli isimleri olarak bilinen kişiler, anılan insanların Öğretmeni onları dediğim gibi 1966'da Delida ile tanışıyor. Ve Derrida felsefede yapı sökümün sözcüsü. Ama edebiyatta da özellikle ru, Edebiyat bir sınırı tanımıyor aslında Poldemont. E, Rus sonunda çok iyi bir yorumcusu. Başka da e, pek çok İngiliz romantiklerin Shelley, Keats gibi. Şimdi burada da göreceğiz okuma alegorilerinde. E, dediğim gibi yapı sökümcülüğü. ...Amerika'yı tanıtan kişi ama şöyle bir tartışması da var... ...çok bilinen bir şeydir... ...hatırlatmak babında söyleyelim... ...1980'lerin ortasında ölmüştü galiba... ...ölümünden 13 yıl sonra da... ...aslında kendisi Belçika'da... İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra evet, Amerika'ya... ...ben de onu soracaktım evet... ...ve orada Harvard'ı bitiriyor... ...Belçika'da... ...savaş yıllarına Belçika'da geçiyor... ...1940 1942 yıllarında... Onun hayatı üzerine çalışmaları Belçika'daki çalışmaları üzerine araştırma yapan bir öğrencisi bu işgal yıllarında nazi yanlısı bir gazetede Le Suar adlı bir gazetede 200'e yakın yazı yazmış. iki yıl içerisinde edebiyat yazıları. ama mı? Evet Poldemam. Hmm. Ama bunlar çok masum yazılar değiller. ...antisemit tonlar taşıyan, açıkça Yahudi düşmanlığı yapan, işbirliği yapan... ...zaten yayın organı da öyle bir, gazete de öyle bir gazete... ...yazılar, yani Avrupa kültürünü Yahudilerden nasıl kurtarılırız başlığını taşıyan yazılar. Bunlardan ötürü savaş bittikten bir süre sonra... ...Poldemont aslında sorgulanmış... Hı hı. Fakat serbest bırakıldıktan sonra doğru Amerika'ya gitmiş. Amerika'da da hiç kimse bilmiyor. İşte dediğim gibi yıllarca e, talebelerin arasında çok e, Yahudiler var. Talebelerin arasında Yahudiler, Holikost'ta yakınını yitirmiş olan tale, talebeleri var. Daha sonra bu bu, tartı, bu ortaya çıktı. Poldeman artık hayatta yoktu. E, onu savunanlar oldu. Çok eleştirenler oldu. Yapı sökümcülüğün. Aslında böyle bir şey oldu işte. Yani insanın geçmişteki günahlarını aklamak için yapı sökümcülüğü çok benimsediğini söyleyenler oldu. Yapı sökümcülük işbirlikçiliğin affettirmek içindir diyenler oldu. Ama bir şey daha var. Savaş zamanında yazdıklarıyla daha sonra şimdi bizim de ele alacağımız yazıları, incelemeleri arasında bir bağlantı yok. Ama... Bir yandan çok etik yönden de çok şey tartışmalı bir şey yani o öbürkülere hiç yazılmamış gibi de yapamazsın. Kabul et, yani. Evet yani vicdani evet. olarak etik olarak böyle bir sorun insanın karşısına çıkabiliyor tabii. Evet. Çıkıyor yani. Bazıları diyorlar ki daha sonradan bir akademisyen olarak yazdıkları aslında bir vicdan muhasebesiydi onun için diyorlar. Bu... Tam bir kararsızlık durumu. Zaten onda da çok kullandığı sözcüklerden bir tanesi kararsızlık. Karar verilememezlik. Her şeyi böyle ortada bırakmak. Kendi durumu peki bu öldükten sonra mı açığa Evet çıktı? evet öldükten yani sonra. Yani o da ilginç bir durum aslında. Yani kendisinin itiraf edip etmemesi de ayrı bir Aynen. bireysel sorumluluk etik bir tartışma konusu. Ama öbür yandan da ya hiç Belçika'da o dönemde onu bilenler yazdıklarını filan söylememişler mi çok? hiç Amerika'da bir kez bir iki kez gündeme geldiğinde e, ahlaken böyle bir şeyi yakışıksız bulurum yapmadım demiş ve inanılmış yani evet. ölümünden sonra öldüğü tarihle zaten bu, o yazıların ortaya çıkışı arasında bir üç yıl var o üç yıl arasındaki dönemde de çok büyük bir düşünür olduğuna dair sayısız yazılar çıkıyor evet. e, tabi yani bir insandan. E, ...Yahudi komşuları desteklemek, dayanışmak için sarı yıldız takmasını bekleyemezsin. Bu belki biraz fazla olabilir ama var yani. Evet, evet. Ama böyle bir yazı yazmak da Avrupa kültürünü, Avrupa Etebiyatı'nın yazılar, Yahudilerden nasıl kurtarırız yazısını yazmak da dediğim gibi yani hiçbir şey bunlar yazılmamış gibi de hayat devam edemez. Yani bunlar da gündeme gelmesi gerekiyor. Zaten Deridan'ın onu savunmak için yazdığı yazıda pek fazla bir şey söyleyemiyor, söyleyemiyor. Jihilis Miller yazdığı bir yazıda... Ayrım yapıyor. Gazeteler işte böyledir, basın böyledir. Yani bir, sansasyon, bir olayı sansasyonel şekilde verir. Paul Deman olayı da evet hesaplaşması gerekir ama New York Times'ın bunu gündeme getirmesi de çirkindir diyor. Ama New York Times'da zaten onun yazdıkları gazetelerde yazmış olduğu yazıları bizde gündeme getiriyoruz diyorlar. Gazeteyi de bu kadar küçük ya gazete yazıları bu kadar küçümsemiyor. Onlar da önemli bir şeylerdir <gülüyor> evet. diyorlar. Nez yani diyeceğim böyle bir önemli tartışma. bir nokta evet. Evet bir insan için ilginç işte bir nokta. Da. Yani evet. bu, bu yazdıkları nasıl yaşadığı da bir şey. Evet tabii çok. Asıl soru orada tabii yani. yani hep rahat uyu derler ya evet. ardından. Evet. E, ne kadar rahat uy evet. <gülüyor> uyuyabilmiştir diye bir soru insanın aklına takılmadan edemiyor. Evet. Şimdi e, okuma alegorelerinde söylediği şeylerden, e, tezler, e, ileri sürdüğü tezlerden bir tanesi metnin okunamazlığı. Aslında bunu en çok... E, e, en itinayla yazılmış, en has, en iyi ka yazarların kaleminden çıkmış metinler için söylüyor. Oku, metnin okunamazlığı demek, metninden tek bir anlam çıkarmamak demek. Ya da okumak demek, metni ben kapattım birisinin. Ben bu metinle, bu kitapla, işimi artık bitirdim. Bu, bu kitabı kapatıyorum, kütüphanemin bir köşene koyuyorum. Belki ihtiyaç duyarsam tekrar bunu açarım. Bununla artık benim sorunun, meselem kalmadı demek Poldemont diyor ki iyi bir okur, has bir okur, birikimli bir okur okuyamaz. Yani okumasını hiç bitirmez. Onun Hı. açısından okunamazlık durumu söz konusudur. Diyor. Ee, bu, yazarlar bazen yazarken kendi yazdıkları kendi iradelerinden çıkar. Kendi iradelerinin dışına, dışına çıkıyor. Şimdi yani. Burada da az önce anlattığımız olaya bakarsak acaba 1940'ta yazdıkları kendi iradesinin dışında mı çıktı gazeteciler? Evet. Onlar onlar da böyle bir soru da akla geliyor. Bir şey an bir mantık kurmaya, bir iç yapısını kurmaya çalışır bir metnin ama aslında hiçbir metninde bir mantığı yoktur. Mesela Russo'nun bütün itiraflarında işte bütün vicdanıma dayanarak sizi size söylüyorum diye bir sözü var. Birkaç sayfa sonra da vicdan aslında yalanın kaynağıdır diye bir şeysi var. Şimdi <gülüyor> itiraflarda bulunurken Russo aslında biraz da yalan söylemiş oluyor. Hangisine inanacağız? Sorusu soru gündeme geliyor. Okuma alegorilerinde sırasıyla Rilke, Nietzsche, Proust ve ağırlıklı olarak da Russo'yu ele almış, incelemiş. Burada literal okuma ile figürel okuma diye bir ayrım yapıyor. Literal Literal bir, sözcü, bir sözün sözcükteki anlamı yani her sözcük bir anlamı mutlak kesin sabit bir anlamı tek veriyor. bir anlamı. Evet, evet. Bir, bir iki anlamı vardı ama sözcükte açtığında odur. Ama literal okuma, literal yazı ya da retorik re, re, retorikte daima... Bir süs vardır. Yazının anlamlar farklı, sözcüklere farklı anlamlar verilmiştir. Sözcüklerdeki anlamları değildir. Liter, figürel okuma bu. Bir de trop sözcüğü var. onu çok kullandığı retoriği oluşturan çeşitli unsurlar, bir retoriğin kurucuları, metafor bunlardan bir tanesi, metonomi, alegori hepsi bir retorik oluşturuyorlar. Edebiyatçıların hakikati söylemek gibi bir kaygıları yoktur. Çünkü onlar kurgu yaparlar. Ama genel kanının aksine, yaygın kanının aksine felsefeciler de aslında kurgu yaparlar. Yani şeyde Jean-Jacques Rousseau da gene en büyük onun politik felsefesinde doğa durumu. Toplum sözleşmesi, ampirik olarak tarihte geçmişte böyle şeyler olmamıştır aslında. Bunlardan bu kurgulardan yola çıkarak bir politik, politika felsefesi, siyaset felsefesi oluşturuyor evet. ve bugünkü <gülüyor> toplumu eleştiriyor kurguları. Bu toplum sözleşmesi ya da insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı gibi son derece teorik, politik yazıları aslında itiraflar kadar da kurgusaldır çünkü onlarda da kurgu, vardır. Ampirik olgulara dayanmayan kavramlar vardır diyor. Yani edebiyat ile felsefi metin arasında bu açıdan da pek bir fark yoktur. <gülüyor> Şimdi dikkat edilirse hatırlanırsa Derrida'nın Edebiyat Edimleri adlı kitabını bir konu etmiştik. ki. O da öyle buna benzer bir şey söylüyordu. Yani Platon şairleri yalan söylemekle gerçeği saptırmakla evet suçluyor ve onları siteden kovuyor ama felsefeciler de o kadar çok hakikati söylemiyorlar. Onlar da söz oyunları sözcük oyunları yapıyorlar ve bir şeyi etmeye çalışıyorlar insanları. Evet bunu konuşmuştuk yani felsefecilerin filozof kralın aslında tekilerden fark... farkı Yok, o da, olmadığını. Evet. O da kurguya dayanıyor. Evet diyor ki eğer Russo'yu biz tanımak istiyorsak itiraflarına bakmayalım aslında. Onun benliği neden mülkiyetten nefret ettiği aynı zamanda mülkiyete de bir özendiğini anlamak için onun politik yazılarına baktığımız gerekiyor çünkü yoksul bir insan olduğunu aslında orada daha çok anlatmaya anlatıyor bize satır aralarında itrafları o kadar da çok samimi değil kendisini yapmış olduklarını pek çok yapmış olduklarını temize çıkarmaya çalışıyor. Evet peki bir müzik dinleyelim şimdi Twilight Singers'dan On the Corner adlı parçayı dinliyoruz. Twilight gözden On The Corner adlı şarkıyı dinledik Cuma Adlı Adamlar programında Açık Radyo'da. Bu arada Cuma Adlı Adamlar'da bugün Paul Döman'ın yazı ve düşüncelerinden bahsediyoruz. Elimizde iki kitabı var. Biri okuma alegorileri alt başlığıyla Rusu Nietzsche, Rilke ve Proust'ta Figürel Dil adını taşıyor. Paradigma yayıncılık tarafından yayımlanmış bir kitap. Genellikle e, felsefe kitapları yayınlayan bir yayınevi 2008'de e, yayınlanmış bir yayınlanmış bir kitap. E, Pol Döman'ın kitabı. İkinci olarak da Metis Yayın Evinden gene Pol Döman'ın Körlük ve İçgörü Çağdaş Eleştirinin Retoriği üzerine denemeler başlığını taşıyan bir kitabı var. Bunu da Ferit Burak Aydar ve Cem Soydemir çevirmişler Metiş, Metis eleştiri de 2006, 2008'de yayınlanmıştı bu da her ikisi de aynı şeyde yayınlanmış bir de çevirisine bakayım okuma alegorilerinin Mustafa Zeki Çıraklı tarafından çevirmiş olduğunda ekleyelim Paradigma inlerinden Okuma Alegorileri adlı kitabının Paul Döman'ın. Evet, Paul Döman çok yapı sökümcü, çok önemli bir düşünür kabul ediliyor ama geçmişi de biraz. Evet. Yani orası hafif meşkuk mulak diyelim hı. en azından. Mulak değil, açık da aslında. <gülüyor> yani evet. arkadaşları da dediğim gibi başta deri de olmak üzere savundular mı? Pek ikna edici bir savunma değil. Yani çok da çok karmaşık bir şey. Onun Pol Demandan söz Demandan söz açıldığında hemen gündeme gelen bir şeydir o hayatıyla ilgili. Biz de girişle Evet, söyle söylemek evet. gerekiyor yani. Evet, ama yazdıkları da çok önemli aslında. Mesela Nietzsche yorumları, Jean-Jacques Rousseau yorumları getirdiği yorumlarda. Bayağı ezber bozucu bir okuma. Evet. Zaten yapı sökümcünün amacı o. Yani Batı edebiyatında Batı kültüründeki kanonik okumaları yıkmak, bozmak. Kanon Edward Said'in de hatırlattığı bir kanundan geliyor aslında. Bir metindeki anlamları kesin olarak... Yasalaştırmak, hükmüne, evet. evet. Kanun hükmüne getirmek, getirmek. adeta. Ve kuşaktan kuşa onu eğitim programlarını almak ve talep insanları öyle yetiştirmek ve o anlamı dayatmak. Burada o, onların dışında bir anlam olabilecek. Yani bir metinde çok anlam vardır. Bir metin okumak bitmeyen bir süreçtir. Yazar pek çok anlamları içine koyar. Kimisini iradi olarak, kimisinin iradesi dışında. Pek çok anlamları vardır. Bir anlam yoktur, çok anlam vardır. Bir okuma yoktur, çok okuma vardır. Evet. Adeta iyi bir okur zaten cerrahi bir operasyon gibi o literal e, anlamları... sözlük anlamlarının dışında ne olduğuna bakar. O mantıki... ki mantık yapısı grameri vardır. İyi bir her yazar bir sentaksı vardır. Sözcükleri iyi kullanır, iyi cümleler yapmaya bakar e, ve bunu başarır. Büyük, o nedenle de büyük yazardır, keyifli okutur. Ama bunun dışında bir literal bir okuma, literal okumanın dışında bir figürel okuma var. Evet. yani Kendisinin anlamını gizlemiştir, metaforlar kullanmıştır. Bu felsefeciler için de geçerli. Sade edebiyatçılar için. de var mesela. Tra trajedyanın doğuşunda tamamen metaforlar var. Orada Dinozios ve Dinoziosçu ve Apolloncu kültürler karşıtlıklar üzerine çıkış noktası yapıyor, odaklanıyor. Ama oradaki aynı zamanda bu Dinoziosçu olmak bir şey. Metafor. Metafor kullanıyor Nietzsche'de. Bunu bütünlüklü bir metni gibi görülüyor. Ama son derecede şey, yani cerrahi bir, bir operasyonla yaptığında çok anlamlar çıkarabiliyor. Evet, biz ince ince evet. ayıştırarak çözüyor. Peki figürel derken zaten soyutlanmış başka katmanlardan gelecek anlamlar üzerinde çalışıldığını da Evet, figüral dedi yani bir reto, hepsinde bir retorik vardır. Rotori biraz geniş anlamda kullanıyor. Retorik, e, söylemek istediğiyle anlandı, anlaşıl, anla anlaşıl anlat bizim anla, okurun anladığı arasında daima bir boşluk vardır. Yani örtüşmez. Hiç hiçbir zaman ben bundan e, bunu anladım diye işin içinden çıkamazsın. Burada aslında sorun iki şey var. Batı düşüncesindeki ontolojiye karşı çıkıyordur Derrida. Yani batı metafi, Batı düşüncesi bir varlık bulunma, orada bulunma metafizi üzerine kuruludur. Bu yüzden de zaten Marx'ın hayaletlerinden bahsediyor. Evet. O hayaletlerden, o olmayanlardan. Döman'ın yaptığı ise... Ee, ...epistemolojiye karşı çıkmak. Yani ben bunu öğrendim, bildim var... ...anlamını kavradım, tamam. Epistemolojiden şey yapmak... E, e, ...sorgulamak. Zaten okumak demek... ...sorgulamak demektir. Radikal kuşkuculuktan söz ediyor. Yani radikal bir... E, ...hep kuşku duyarak okuduğun kitabı kütüphaneden tekrar alıp acaba doğru mu söylemiş? Acaba şöyle mi yapmış? Acaba bunu mu yapmış? E, Russo sağcı mı acaba? Bir muhafazakar mı? Yoksa gerçek çağının ötesindeki bir liberal mi? Çağının ötesinde bir devrimci mi? Bundan kuşku duymak. Russoyla işini bitirmemek. Bütün ömür boyu sürdürmek. E, Tomlis Uyer'in bir sözünü, hatta günlüklerindeki bir sözü. bu gece sizinle flört etmek ne güzel olurdu. Pardon Tomlis Uyer'dan duydum. Catherine Mansfield'in bir sözü. Hmm. Cheov için söyledi. E, bu gece sizinle flört etmek ne güzel olurdu Bay Chehov demiş. Bir yazarla yani flörtün ilişkinin ömür boyu sürmesi. Bir geceye değil. ile ilişkinin ömür boyu sürmesi. Çünkü onu tam olarak anlamadığını söylüyorsun. Ama anladın, bu kuşku ona yaklaşma şey, isteğini de ifade ediyor aynı zamanda. Onu tek daha iyi anlama isteğini. Ama bu, ama aynı zamanda bu onu hiçbir zaman kesin olarak anlamayacağını da biliyorsun. İyi okur zaten okuyamaz. Derken bunu söylemek istiyor. Ben okudum, bu işim bitti. Bitti. Burada, yani defterini dürdüm, kapattım, defteri de kaldırdım evet. diyemiyorsun tabii. Hiçbir zaman iyi. Yani. İyi bir yazardı, evet, hele hiç yani. Evet. E, Döman'ın e, bence şey epistemolojiye karşı çık, çıkması, yani yapı Burada bu, bu bana bir şey daha hatırlattı. Rorty'de, Gadamer'in mesela e, yorum bilgisi için, e, o, yorum bilgisi de be, benzer bir şey, yorum e, Sonuca ulaşmaya çalışıyor. Devamlı yorumlamak ve farklı anlamları, çok anlamları gün işine çıkartmak. O, ve onun üzerine tartışma başlatmak. Ama hiçbir zaman sonuçlamayan bir tartışmadır o. Gadamer'in de ilk savunduğu. Bunlar epistemolojiye karşıdır diyor. O, oradan çıkarak Feuerband'ın şeyini söylüyor. O da yani nihilist bir bilim anlayışı vardır onda. Hmm, Demek evet. ikisi arasında yani burada söz Rorty bunu söylüyor. Ee, gerçi bir dipnot da bunu söylüyor Doğanın aynasında ama çok önemli bir dipnot bence ikisi arasında. Epistemoloji reddetme. Epistemoloji niye reddediyor? Çünkü epistemoloji Batı'da e, bilginin üzerinde bir anlamın üzerinde bilginin üzerinde bir tekel kurmak, onun üzerinde bir hak, evrensel hakikati e, sahip olduğunu ileri sürmek ve bunu dayatmak. O zaman otoriter mutlakiyetçi bir yapı haline evet, getiriyor evet. yani. Zaten e, Döman da e, Nietzsche'nin trajediyasının doğuşunu öyle yorumluyor. E, Nietzsche sanattan yanaydı hep. Yani e, hayatı anlamak istiyorsan mantığına güvenme. Sen sanatla anlayabilirsin, müzikle anlayabilirsin, dansla anlayabilirsin. Hatta trajediyada da anlayabilirsin. Resim daha sonra geliyor. Müzik en yüksekte. Bu yüzden trajedi, Yunanların trajedi çağı Sokrat'la bitmiştir. Estetikten epistemolojiye geçmiştir Sokrat. Sokrat da gerçi diyaloglarda o kadar çok kesin bilgi dayatan birisi değil aslında. Hmm. Öyle, e, orada Nietzsche'nin de Sokrat'ı yanlış anladığı da söylenebilir. Ama batını da epistemolojinin yani hakikat üzerinde tekel iddiasında, monopol iddiasında bulunmanın Sokrat'la birlikte başladığını ve onun öğrencisi olarak e, Platon'un da onu yazıya döktüğünü söylüyor. Yazıyı sevmiyor zaten. Ne Nietzsche seviyor yazıyı ne Derrida seviyor. Logosentrizmi yazı hükmedicidir. Kanundur. Kanunlar yazılır. E, Nietzsche'de de ...o var. Müziği çok daha seviyor. Müzikte söz... ...ne sözü seviyor ne yazıyor. Vokal müziği başladığında aslında... ...seslerin tınları gider. gider Onu, Müziğin zevkine varamazsın. Vokali dahi... ...evet vokali dahi... Ayırıyor, evet Eğer trajediği anlamak istiyorsanız... ...performanstaki sözlerin dışındaki... ...ögelere bakın diyor mesela. Burada ilginç... Yani ...Döman'ın böyle bir yorumu var Nietzsche'ye karşı. Nietzsche konusunda... Epistemolojinin Sokrat'la başladığını ama Batı'da tekrar o zaman içinde trajedinin doğuşunu yazdığında Wagner'e karşı bir hayranlığı var. Bir akıl almaz bir hayranlığı var. Daha sonra bunun tam tersi oluyor. Tekrar trajediyeli ölen o ruh, Wagner'le özgürleşme ruhu Cermenler'de başlamıştır. Grekler'de ölen o ruh Germenler'de Wagner'le başlamıştır hı hı. diyor. Orada en tartışmalı şey, şey, iddialarından bir tanesi yani zaten biraz abartılı bir iddia. Yani hayranlığı da abartılı, yergisi de çok abartılı. Ama <gülüyor> metinler böyle. Yani evet. yazarlar çelişkili. O, İtiraflar yazmıyor oturan bir yazar da sana yani mutlaka bil ki itirafta bulunacağım derken yalan söyle pek çok yalan da <gülüyor> söyleyecekti. Ona hazır ol yani demek istiyor. Evet, ilginç çok ilginç bir konu yani. Devam edeceğiz şimdi tekrar bir ara verelim bir müzik parçasıyla "Miles Is Dead" adlı parçayla "Afghan Wigs". As Is Dead Afgan Uyguz'dan dinledik ve devam ediyoruz. Saat, yarım saat oldu programımızın ortasına geldik. Ve cumalı Adamlar programında Halil Turhanlı ile Ben Deniz Ömer Madra, Boldeman'ın iki temel kitabından onun yapı sökümcülüğünü, yapı bozumculuğunu ve özellikle de Son olarak Nietzsche ve Rusu üzerine olan evet. eleştirilerini diyeyim ya da analizlerini konuşuyorduk. Yani bir küçük bir hatırlatma yapayım. Ben köylük ve içgüdüğü bir programda şey yapmıştık, ele almıştık. Evet. Zaten iki kitabı ele almamız... <gülüyor> Çok imkansız Döman, evet, Döman gibi bir şey. dömanı konuşacak saatler alır yani. Aslında. Evet, bu, bugün esas olarak okuma Hı -hı. alegorileri Hı -hı. üzerinde evet. durduğumuzu da belirtelim. Aslı, fark ettim, bir daha elime aldığım köylük ve içgörüyü. Mesela Hölderling'le ilgili bir bölüm var orada. Ben onu okumamayız, hiç tartışmamışız. Onu sonraya bırakmışım, başka bir zamana bırakmışım. Öyle kalmış o, Hölderling'le ilgili bölüm. Yani... Aslında her bölümü de bir programa konu olabilecek kadar karmaşık ve zengin. Çok Evet çok kompleks bir evet, evet. hem Burada, kafa hem yapı, düşünce evet. biçimi olarak da kompleks evet. bir şey tabii. Mesela bazılarda e, faşist estete estet falan da diyorlar. Bu da bana çok ağır bir yargı geliyor yani faşist estet. Bunu sonradan o teorik yazdıklarında hiç, faşizmi, hiç bir... Alakası yok. Yani. Paul de Mont evet. evet. Zaten sorun orada. Yani e, şey kadar Ezra Pound gibi mahkum edemiyorsun. Üzerine, öyle bir karmaşıklığı var. Kullandığı sözcüklerden bir tanesi ale okuma alegorilerinde hatırlattığı sözcüklerden bir tanesi Yunanca yani aporia. E, Bu Nietzsche'nin çok kullandığı bir sözcük. Kararsızlık, içinden çıkamazlık, belirsizlik. Ama aynı zamanda da Nietzsche'de sistematik kuşku anlamına gelen bir şey. Okuma, e, aporia ile ilgili bir şey. Yani okur, iyi bir okur. E, kuşkucu çok kuşkucudur. Radikal de, ölçüde kuşkucudur. Hiçbir zaman anlamı yakaladım demez. Yazarla aslında bir oyun oynuyorsunuz. Kaçıp evet. kovalamaca gibi bir şey. Onun, yani, oy, yazar da bazen okulları oyun oynuyor aslında. Onu yanıltıyor. ...bazen isteyerek yapıyor, bazen... ...mettin kalem onun iradesi dışında... ...gelişiyor. Ama her zaman... ...böyle bu. Şimdi bir şey aklıma geldi... ...gündelik dilde de böyle... ...yanıltıcı retorik var. Yani... Paul deman'ın burada kullandığı anlamda. Ben Sartre'ın hangi kitabından bilmiyorum. Bir zamanlar bir Sartre'ın çok Sartre okudum bir dönemde. Şimdi hatırlamıyorum yani. Hangisinde bir kadınla ilk tanışmaya gittikten sonra konuştuktan sonra geldiğinizde artık her sözü ne dediğini hatırlat hat ne dediğini anlamaya çalışırsınız evde masanızın başında oturur. Acaba şunu mu demek istedi? İki kişi birbirini henüz yeni tanıyan kişi. Gerçekten iki gündelik hayattaki dilde de böyle. Acaba ne demek istedi bana? Bu soruyu sormuşsundur. Herkes sorar evet, yani. Evet. Ne demek istedi? Bir de Richard Falk'in uluslararası anlaşmalarla ilgili bir kitabının bir giriş bölümü bir bölümünü hatırlıyorum ben. Orada Susan Sontag'ın yoruma karşısından yola çıkardı. Bana beni çok çarpmıştı bu uluslararası bir hukukçunun bir edebiyatçıdan yola çıkarak <gülüyor> uluslararası Aşağı yukarı şimdi onu çok daha uzun zaman önce okumuştum. Paul Doman'ın söylediklerine benzer şeyler söylüyor. Yani uluslararası antlaşmalarda da bu taraflar yıllar önce yapılmış bir antlaşmayı, çok taraflı bir antlaşmayı kendi evet. aralarındaki uyuşmazlıkları uygulayacak iki devlet. Acaba bunlar ne demişler? Ne demiş dedikleri konusunda hem fikir olamıyorlar. Gerçi ulusal çıkarlar da işin içine giriyor ama o koşullarda bazen on yıl önce de yapılmış olabilir. Bazen bir asır önce de yapılmış, iki asır önce de yapılmış olan bir sözleşme olur deniz suları 12 yani ne demişti acaba bu bir araya gelen bunca devlet taraf ve onların temsilcisi bunun içinden çıkamıyorsun bu e şeyde de böyle onların da bir retoriği var. Yani hem de ne kadar sofistike incelmiş bir evet. hale gelerek geliyor ki kaçırabilirse bütün dünyanın evet. ortak olduğu bir metnin arasından bir laf kaçırabiliyorsun belki de. Evet. Sızdırabiliyorsun eğer çok ustaysa. Şimdi, Burada da ayrı bir dil, evet, dil ustalığı evet. var. Çok ilginç bir konu. Hiç üzerinde fazla düşünmemiştim. Yani çok ayrıntılı hatırlamıyorum şimdi Richard Folk'un. Ama o uluslararası antlaşmaların e, yorumuyla ilgili bir şeydi, yazısıydı. Daha doğrusu bir kitabın bölümü. Ama benim ilgimi çeken orada son takım kitabından yola, yola çıkmış. Evet çok. Ve bunu... Üç aşağı beş yukarı söyledikleri e, Pol Döman'ın yani yapı sökümcülerinkine çok benziyordu. Evet. Şimdi yapı sökümcüler, metinler aslında çok mantıklı olduklarını iddia ediyorlar. Yani öyle varsayıyoruz biz mantıklı, hiç şaşmaz bir biçimde kaleme alınmış e, ve bir hiyerarşik bir yapısı var. Adın üstünde yapı. Yani yapı, bir yapı temeli vardır. Evet, mimari bir bütün evet, arkitektonik yani, bir kavramı değil, akla getiriyor tabii. Hiyerarşisi var. Yani. Evet. Altı üstü temeli Koanı, olmadan temeli sağlam. Evet. Yapı söküm üstünde. Bu temeli hiyerarşiyi söküyor. Yani çok anlam vardır. Bu anlamlardan hiçbiri de ayrıcalıklı değildir. Hepsi de aynı ölçüde geçerlidir. Şimdi burada bir nihilizm de var. Yani hiçbir evet, sonuca bir İş, Evet Bir bir çözümsüzlük getiriyorsun. Bazen bu taraf olmamak, ortada kalmak, kesin taraf olmamayı, bir konuda kesin yargıya varmak da bazen hayatta gerekli olabilir diyorlar yapı sökümcülerizle. Bu tarafsız olmayı meşrulaştıran, yani taraf, bazen taraf olma amoral bir tutumdur. Evet, etik, evet. etik dışı bir tutumdur. Etik dışı, evet. Bu araktır. etik dışılığı meşrulaştıran bir şey de olabiliyor zaman zaman diyorlar. E bunda da tabii belli bir haklılık payı olduğunu Bence kabul de, etmemiz özellikle lazım. Özellikle de... Fol demanın e, o geçmişi ortaya çıktıktan sonra bunu söyleyenler yani, yani. Evet ama bu o, o geçmişten hiç e, yani Nazilerle şu ya da bu biçimde düşünsel bir işbirliği meselesi olmasaydı da. Evet, evet evet evet evet. Gene de bütünüyle böyle bir e, tarafsız kalabilmek bazı durumlarda yani ne bileyim soykırım gibi bir kavram evet. karşısında ya da holokostla benzeri hı hı. çok temel radikal vicdani meseleler konusunda e, tarafsız ya da belirsiz bir tutum takınmanın e, mümkün olamayacağını da düşünebilmek lazım yani 1915 ya, konusunda bir insanın e, tarafsız olmaması evet, lazım. ya da atom bombasının atılması evet. mesela ne bileyim şeyin hiroşima ve nagasak'e evet. atılması beni gibi. ilgilendirmiyor diyemez. Diyemezsiniz. Evet doğru, yani. doğru tabii hepimizi moleküllerine kadar, genlerine hı hı. kadar etkileyen ve mutlaka tavır alınması, karşı çıkılması gereken de durumlar var. Yani o açıdan bu senin demin sözünü ettiğin eleştirilerin haklılık, payı var. haklılık payının olduğunu düşünüyorum evet, ben. Evet yani doğru. Taraf olmamak bazen dediğimiz gibi ahlak dışı, etik dışı bir tutumdur ve onu meşrulaştırabilir. Yani pek, pek çok anlam var. Ben bunlardan hiçbirinin pek çok şey, pozisyon olabilir. Ben bunların hepsinden de dışındayım. Evet ben dönüp dolaşıp tabii sözü her zaman yani çok sık yaptığım gibi şeye de getirebilirim. Yani doğanın içinde bulunduğu büyük tehdit. Yani, yani insan kul yapısı bir yıkıma doğru hı. gidiyor ve orada da yani gelecek kuşakların daha e, henüz oy kullanmayan ve hatta hiç doğmamış ve kullanamayacak olanların haklarını da ayaklar altına alabilecek, onlara hiçbir zaman yaşama, insani ya da adi şartlarda yaşama imkanı vermeyecek bir dünya yaratıyor. Şimdi buna da karşı çıkılması evet. tarafsız olunamaz bunda yani. Evet, doğru. Yani özellikle demin verdiğin örnek... Holocaust, kırım, soy kırımlar. Ya da iklim değişikliği. Ve evet, yani. o da öyle. Evet, onlar dediğim gibi insanın mutlaka taraf olması ve bir yargıda bulunması gerekiyor. Yani düşünce açıklaması ee, gereken şeyler. Bir hafta geçen, geçtiğimiz haftalarda hangi taraftasın sen diye bir şarkısı vardı Joe Hill'in gibi. Evet. Sen hangi evet. taraftasın? Yani evet. ya oradasın ya burada ya da Fransfon'un çok bir zamanlar atıfta bulunan bir sözü, alıntılanan bir sözü vardır. Mücadelemize seyirci kalan herkes ya haindir ya korkak gibi bir şey. Yani bunun hayatım taraf olmayı dayattığı anlar var. Ve maalesef sıklaşıyor da evet, bu artıyor da yani. Doğru dönelim tekrar, aslında çok da uzaklaşmadık Döman'ın okuma alegorilerini. Bu bütün yazarların şu ya da bu şekilde bazen iradi, bazen iradeleri dışında metinlerinin çelişkili olduğunu, bazen de kendisini istemeyerek yalanladığını söylüyor. Ama bunu açığa çıkarmak, bunu okumak okura düşer. Literal okumanın dışında bir gramer, gramere kullanarak yazdığı bir Sözcükleri, sözlük anlamlarıyla yazılan, böyle oku, yazıldığını varsayarak okuma vardır. Grameri, kalemi elimi kaleme alan, bilgisayarın başına okuyan, oturan herkes yazdığı dili iyi kullanmak zorundadır. Evet. Bu, bu kesin. Bu da bir metnin mantığını bununla kurarsın. Ama bir de onun troplar dediği. Yani retoriği baştan çıkarmak, ikna etmek, kandırmak, oyun oynamak için kullandıkları ögeler işte sözcüye başka bir anlam kurmak, vermek, benzetme benzetme yapmak, metaforlar kullanmak, alegoriler kullanmak. Bunu dediğimiz gibi hem edebiyatçılar yapıyor hem de siyaset bilimciler de yapıyor. Bütün siyaset bilimi zaten doğa durumu diye bir durum kurguysa Hobbes'tan itibaren hepsi şey, kurguya dayalı e olmuş oluyor. Yani kurmacaya dayalı oluyor. bir, bir Rus'un hiçbir eseri saf değildir. Yani emil yarı bilgiseldir, yarı bilimseldir, bir eğitimle ilgili bir metin. Aynı zamanda da bir kurmaca ya da daha başka itiraflar da hem itiraf hem de başkalarına ders veriyor. Bir ahlaki boyutta var o kitapta da. Yani saf bir şey değil. Burada dediğim gibi iletmek istediği Kullandığı dilin dışında da bir de onun ardını görmek gerekiyor. Ve bütün dillerde şu ya da bu şekilde dediğimiz gibi yapı kuruyorlar bir metinde dili kullanarak. Ve bu yapıyı adı üstünde sökmek, hiyerarşiyi ortadan kaldırmak. Umutmak, evet, evet. Devam edeceğiz. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı ise Isabel Campbell ile la Mark Lennigan'ın Birlik'te. Dile getirdikleri Time of the Season Eski bir e, parçanın yorumu Değil mi bu Öyle. Evet Time galiba season... kimin olduğunu Ben de hatırlamıyorum ama e, Bir evet, galiba. Orijinalden hı hı. çok bir Cover galiba Peki onu dinliyoruz şimdi Don't really have the situation Shit crap is gonna keep them out Some angels have been praying for salvation Cats yes, don't believe it's sand clouds Spinning the clock It's not me or deceiving We're really, really That Christmas a pony DJ, DJ at the local station Played it, it. Time of the Season Isabel Campbell ve Mark Lanagan ikisinden dinlediğimiz bir parçayla devam etti programımız Programımız Cuma Adlı Adamlar Halil Turhanlı ile ben Deniz Ömer Madra size okuma alegorileri kitabından esas olarak Pol Döman'ın Kalkarak yapı sökümcülük üzerine ama her zaman bu programda sık sık rastladığınız gibi pek çok yerden dönüp dolaşarak pek çok insanın yazdıklarının satırları arasında dolanarak bir şeyler, bazı yorumlar kendimize göre yapmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu ben biraz da pil şekerlik yapıyorum. Estağfurullah. Ama pil şekerlik kötü bir şey değil. Değildir gayet Zina değil. Evet, evet. Şey değil. Yani bana da birçok şeyi <gülüyor> hatırlatıyorsun. Benim artık zihnim o kadar eskisi gibi değil. Yani. Eskiden belleğime falan güvenirdim ama şimdi değil. Döman'ın iddialarından bir tanesi daha da yapı sökümcilerin bütün paylaştıkları ortak nokta okumanın sonsuz bir süreç olduğu. Ama bir yazma da bir sonsuz süreç aslında. Bir yazar yaşadığı müddetçe eser eserlerine tekrar dönüyor. Bir yazdığı şey tekrar dönüyor. Aslında bazı yazarlar kendini çok yazsalar da 2-3 tema üzerine dönüp dolaştıkları söylenir ve bunda da bir haklılık payı da vardır. Yani metinler de tamamlanmamıştır. Ya felsefeciler, bilim adamları ya daha önce yazdıkları metinlere dönerler, ön sözler yazarlar, ekler yaparlar ya da bir başka eser onun tamamlama Amacıyla onu tamamlayıcı nitelikteki bir oturup başlı başına bir eser yazarlar. Yani yazma da okuma da tamamlanmamıştır ikisinde de. E, o kadar ilginç ki ben bu geçenlerde şahsi bir ufak deneyimimi anlatmak istiyorum. Sevdirsen. Bir konuda eğer bir günün birinde birazcık ayrılma fırsatı bulabilseydim buradan bir kitap kalemi almayı düşünürdüm gibi bir şeye kapıldım son zamanlarda e, ve. Öyle bir şey oluyor ki işte bütün okuduklarında o zaman o yazmak istediğin temaya uygun şeyleri görüp seçmeye başlıyor insan. Çok tuhaf bir süreç bu. Yani edebi bir olaydan bahsetmiyorum. Daha çok böyle deneme ya da bu bir araştırma tarzında bir kitaptan bahsediyorum. Bir deneme kitabından o zaman bütün okuduğum, okuduğum yeni kitaplarda ya da yeni makalelerde o işte bak burada da bu adam da ya da bu kadın da bunu bu şekilde dile getirip şunun notunu alayım diye. Ve notlar ala ala ilerliyorsun ve sonu gelmez karmaşık, evet. diyalektik bir süreç aslında. Doğru. Onlar... Ee, yani insan kendi düşüncelerinin yansımasını bulmak istiyor. Ve anlamda. buluyor da. Evet buluyor da ilginç doğru. İlginç tarafı görüyor ve evet, bulabiliyor. Doğru, doğru. Ya, çok hemen bulmuyorsun aslında. Evet. Yani zahmetli bir okumak, Yaz benim yazarım dediğin, benim şairim dediğin onları bulmak çok kolay değil. Değil yani. ama bulunabiliyor ha, çok tabii, tabii, ilginç tabii. bir şekilde yani. Ee, Bazen insan tam olarak bulamadığı için kendisi oturup yazıyor. Evet. <gülüyor> Philip Larkin, İngiliz şair. Şair olmaya istediğim şiirleri, dizeleri yazan şairler aradım. Yani aklımdan geçenleri. Ama sonunda hiçbirini bulamadım. Ben oturup yazdım. Yani iyi şiir, çok iyi şiir, <gülüyor> şeyler. Bu, bu Böyle bir şeysi vardı bunun. Böyle aslında yani... E, ...pek çok şair için, pek çok yazar için de... ...geçerdi, geçerdi. tabii ki... ...bir, bir canım. okur olarak da ben hakikaten böyle çok hoşuma gidecek... ...benim hayatımla örtüşecek... ...benim duygularımı o dönemde yaşadıklarımı... ...tercüman olacak yazarları aramışımdır hep... ...ben bazı yazarları sonuna kadar okumamışsın... ...benim yazarım değil dediğim bıraktıklarım da olur... Ee, ...çok olur yani... Evet. evet. Burada tekrar dönelim ki... ...Rusya'ya dönelim istersen... En çok yazdığı yazarlardan, üzerine yazdığı yazarlardan bir tanesi, düşünürlerden bir tanesi Russo. Russo'nun itiraflarının e, çok samimimiş gibi başlıyor. Vicdanımı sizlere açıyorum diyor ama vicdan yalanında kaynağıdır diyor. Bir başka doğru dürüst olmanın erdemlerinden bahsediyor. Bir başka yerde de yalanlar bir kimseyi incitmemişse ona zarar vermemişse suç sayılmaz. Evet. Diyor. Burada günah çıkarmakmış gibi yaparak kendisini işlediği hatta bazıları biraz rezilce işler için kendisi de bunu kabul ediyor. Onları aklamaya çalışıyormuş gibi. <gülüyor> Rus'da oku, okuduğunuzda bir anlamı şu pek çok başka anlamlar da çıkartabilirsiniz ama... İ, samimi itiraf diye bir şey mümkün değildir, Bil. bunu anlıyorsunuz. Ana sonuç bu çıkıyor evet. değil mi? Ve, <gülüyor> İtiraflardan. Evet. İtiraf diye bir şey olamaz. <gülüyor> Çok Hiç kimse o denli samimi itirafta bulunamaz. Dilin işleyişine bakarsanız Rusya'da bunu bulabiliyorsunuz. Rusya, bunu söylemiş de olabilir, bilmiyoruz artık. Ama böyle bir anlam hakikaten çıkıyor. Burada işte tam da diyor okur iyi bir okur cerrahi operasyon yapan bir okur birikimli bir okur e, tam da çelişkileri bulur yani orada bıçağı oraya e, neşteri oraya atar ve o mantık görünen göründeki o mantıki yapıyı birden çö çöz çözü verir e, uzun zamandır herkesin böyle çok tutarlı bir yazar oku olarak okuduğu bir yazarın e, çelişkilerle dolu olduğunu söyledi. ama bu bir yazarın çok çelişkiler olması, çelişkilerle oluşturması onun kötü bir yazar olduğunu şey yapmaz, kanıtısı olamaz. Çok tekrarladığım bir ve çok da hoşuma giden bir sözü vardır. İnsan çelişkili. Nasıl o kadar... Özü, özü evet. değil mi? Evet. Yani pek çok çoğuluklar barındırıyor içinde. Kendimle çelişiyor muyum diye soruyor Walt Whitman. Evet, böyle. Çünkü yani ben çokluğum, çokluğum çoklu diyor. Evet, evet çoğulurum. yani çoğulurum kadınlar diye. var, çocuklar var. Bütün Amerika evet, için, bütün Fas'ında yani, tabii. İçinde, içinde birçok çelişkiler var. E, doğru. Mesela e, iç savaştaki askerleri hasta bakıcılık yapmış. Kaçak göçerleri ben e, kapımı açtım diyor. Ama Walt Whitman'ı okuduğunda da ön yargılardan da kurtulamamış olduğunu da görüyoruz. Ama bütün bunlar onun çok büyük bir şair, Demokrasinin şairi Le, olduğunu olarak kabul etmememizde de şey yapmıyor. Yani onun demokrasinin şairi olması da kanon değil aslında. Çok şey e, bu nereden okursan oku. E, bütün okumalarda da e, çıkardığın anlamlarda bir demokrat, daima var yani evet. değişmeyen bir yön var orada. Evet yani sonuna da doğru geldik artık programın. Yani şeyi de ilginç olabilir tabii son bir laf olarak ukalalık sayılmazsa eğer Paul e, üzerinde durmuş olduğu e, önemli nokta bu belirsizlik ögesinin de aslında bir açıdan da insanı çok beslediğini ve bütün insanlar da yazar çizer düşünür insanlar da e, Yarı kasıtlı böyle bir belirsiz alanın evet, var. bulunduğunu ve bundan da beslendiğimizi de itiraf etmemiz gerekir herhalde. Tabii, bir şey daha var Rusya ile ilgili özgürlük sorunu düş gücüyle ile ilgilidir diyor sadece bugünü düşünen yarının düşü sadece yarını ile plan yapan insan özgür özgür olamaz. Esaretten de kurtulamaz. Yani özgür, özgürlük mücadelesinin özgürleşme politikalarının düş gücüyle yürütülebileceğinin Castro falan çok üzerinde durdukları, evet. Ernst Bloch'un üzerinde durdukları, İtopya'nın umut ilkesinin unutulmaz büyük yazının üzerinde durduğu şeydir bu politikalar özgürleşme politikaları düş gücüyle yapılır. Rus kaynaklarından bir tanesi de Rusya'da onun altını da çizdim. Döman onu da vurgulanmış. O öyle de okumuş yani. Evet. Peki. Bu şekilde de bitiriyoruz. Son çıkışta çalacağımız parça da Rain Parade'den Only Business oluyor. Hepinize günaydın. Sorry that I Not the first, not the last one that we knew We saw fall down, we hold your picture to the light, Bring you back somehow And sometimes when I look back through the dark never Yuma adlı adamlar, hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Matra. Katkılarından dolayı kroş kalemlerine teşekkür ederiz.